Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. Ben Duygu. Ben Miran. 6 ay sonra sezonun ilk çıplak ayaklarla dans programında yine sizlerle birlikteyiz. Bundan 6 ay önce çok yoğun bir dönemi gösteriler, projeler ve provalar dönemini bitirip... ...birbirimize ve etrafımıza şunu demiştik. Nisan sonuydu. Şimdi topraktan, denizlerden, ağaçlardan, tohumlardan, biraz başka şehir ve coğrafyalardan... ...yeni müziklerden, hareketlerden, metinlerden, insanlardan, atölyelerden... ...görüp, duyup, dinleyip, beslenip yakın bir zamanda tekrar karşılaşmak dileğiyle demiştik. Zaman bu zamanmış. Altı ay sonra yine burada Açık radyodayız. Hoş geldiniz. Hoş geldik aynı <gülüyor> zamanda. Ee, biz bu zaman zarfında nerelerdeydik? Başımıza neler geldi? Bu süreçte bizi neler etkiledi? Bugün biraz programının formatını değiştirip... Size başımızdan geçenleri anlatmaya karar verdik sezonun bu ilk programında. Evet başka şehir ve coğrafyalar demiştik. Mesela Miran Beyrut'a bir yolculuğa çıktı. Sonra grup olarak Almanyalılarsta Kültür Kozmoz diye fantastik bir mekanda bir festivale, festivali, attention festivaline katıldık. Toprağı ve tohumlara daha çok elimizdeydi. Çanakkale turnesi yapıldı. Ermenistan'da uzlaşma başlığı altında yan yana gelmiş beş farklı ülkenin gençleriyle atölye çalışması yapıldı. Ve Vertigo, Çıplak Ayaklar, Geven'de, North Network birlikte bir gösteri hazırladı. Evet ve Almanya Freiburg'da yeni bir iş çıktı. Ve artık yavaş yavaş hepimiz şehre dönerken ve hazır biz Miran'la dönmüşken hepsinden bahsedemesek de bizi bu süreçte besleyen birkaç hikayemizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Tamam. Hangisiyle başlayalım? Bence senin Beyrut yolculuğunla başlayalım. Tamam. Neler oldu? Ee, geçen sene e, Sen Balık Değişin kağıtlı bir e, gösteriyle aslında bütün sezon e, oynadım. Ve bu gösteri e, sahnede olan bir gösteriydi. Fakat e, gösteriden sonra hep seyirciyle konuşulurken ana durulan kelime samimiyetti. O yüzden ben de samimiyeti biraz daha arttırıp bu gösteriyi evlerde yapmak hayali Olmaya başladı, düşünmeye başladım ve bilmediğim bir coğrafyaya gidip e, tanımadığım insanlarla bir şekilde gösteriyi buluşturmak istedim. E, bu yüzden de Orta Doğu'yu seçtim. E, aslında amaç Suriye, Lübnan ve Ürdün'dü fakat Suriye o dönem çok karıştı ve giremedim ve direkt Lübnan'a Beyrut'a gittim. Aslında ilk 10 gün epey zor geçti çünkü insanları bir şekilde ikna etmeye çalışıyorsun. Ben İstanbul'dan geldim bir dansçıyım ve evinizde gösteri yapmak istiyorum. İnsanlar diyorlar ki evde nasıl yapacaksın? Bu gösteri aslında çok küçük yerlerde ya da çok büyük mekanlarda yapılabilen versiyonlara sahip bir gösteri. Gösteri neyle ilgiliydi? Gösteri düşünceleri yüzünden öldürülmüş insanlarla ilgiliydi. Hı hı. Benim çıkışım aslında Hrant ile başladı. ...daha fazla benim için aslında gazetecileri, öldürülen gazetecileri anlatan bir gösteriydi. Ve de ilk 10 gün aslında neredeyse hiç tanıdığım yoktu çünkü Beyrut'ta sadece bir arkadaşım vardı... ...o da bana yardımcı olmaya çalışıyordu ama onda da kimse dinlemiyordu. Sonuçta hani bir adam gelmiş gösteri yapmak istiyor evinizde kimse evini kolay kolay açmıyor... Fakat beş tane, beş kız aynı evde yaşıyorlar. Onlardan bir tanesi dedi ki benim odamda yapabilirsin istersen. Ve süreç başladı. Ve süreç seninlecim. başladı. Yatak balkona konuldu. Ee, arkadaşları çağrıldı. O küçücük odaya bir 12-13 kişi girdi. Ve o ilk gösteriden sonra hemen o odadaki başka birisi dedi ki benim de evime gel ben de misafirlerimi çalacağım. Sonra başkası Aa, bana da gel diye diye. Yaklaşık, mesela sadece evlerde değil başka mekanlarda da gösteri yaptın. Aslında amaç ev evdi. Sonra o gösterilere katlamaya başlayınca mesela bir bardan teklif geldi. Barımızda dans eder misin? Bir üniversiteden teklif geldi. Ee, bir dernek sahnesinde dans ettim. Ve toplamda 14 gösteri yapmış oldum. Ee, bu gösterinin aslında bir şartı vardı. Ee, kalacak yer ve yemek. Yani en önemli şey hatta benim için yemekti. Çünkü... Normalde gösterileri yaptık... çok macıcısın diye <gülüyor> Hayır. Gösterileri yaptıktan sonra sonuçta seyirci hep sal salondan çıkar ve sanatçı ile aslında bir buluşma yaşanamaz. E fikir alışverişi ne gördün nasıldı çok fazla derinlemesine konuşamazsın ama bu deneyimde şöyle oldu: gösterili yapılıyor, ev sahibi önceden yemek hazırlamış oluyor ve sonra masaya oturup beraber yemek yiyorsun ve sürekli gösteriden konuşuyorsun çünkü. O oradaydı ve hala göseğinin dekoru bütün o artıklar yerde duruyor ve sohbet gösteri üstüne geliyor ve göseğinin kalitesi artmaya başlıyor ve pişmeye başlıyor aslında tabi göse kendi içinde pişmeye başladı. tahmin edilemeyen pek çok olayla karşılaştın herhalde. tabii canım bir sürü şey oldu bir yandan da ben aslında blogda yazmaya başladım hani bir yandan da bu deneyimlerim çünkü tek başımaydım elimde bir bavul var. Ve de hani evden eve gidiyorum ama bunu kimseyle paylaşamadığım için bir de bir yandanı blog tutmaya evet, Senin sayende hayatımda ilk defa bir blog takip ettim o yüzden. <gülüyor> ee, iyi, güzel olmuş. <gülüyor> güzel <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> hem günlük gibiydi hem de senin gösterilerinin nasıl geçtiğini, nerelerde olduğunu anlatan bir blogtu. Evet kesinlikle Tanıştığın pek çok kişiyi de biz de tanışmış olduk evet, Ve bir yandan da aslında blog yazma fikri bayağı heyecanlıydı Yani tekrar bir yere gidip tekrar blog yazma benim için aslında sanki neredeyse vazgeçilmez bir şey olmaya başlayacak yani Aslında bu bloga bakmak isteyenler olursa adres verebiliriz. Evet adres verelim ee, bu deneyimi daha fazla okumak isterseniz orada neler yaptığım ee, farklı mesela farklı insanlarla da buluştum orada e, mesela Araplara da dans ettim Fransızlara da dans ettim Ermenilere de dans ettim farklı birçok eve girdim her evin iç yapısı farklı mimarisi farklı hani bir turist gibi gitmiyorsunuz direkt evlerin içine girdiğinizden çok daha gündelik hayat ve gündelik ekonomik siyasi bütün dertleri İçine balıklama dalmış da oluyorsunuz. Bunları okumak isterseniz sonuselamet.tumblr.com'dan bir göz atabilirsiniz. Evet. Şimdi sizi bu hikayeden alıp başka bir hikayeye götürüyoruz. Hadi bir bakalım. festivalden bahsedeceğiz size. Yaşadıktan sonra diyebilirim ki özel bir festival. İsmi Attention Festival. E, o Tam bu festivale gitmeden önce güneşe, denize, ağaçlara doymuş olan e, bünyelerimizle ufak bir kültür şoku atlatarak Orta Doğu'dan Avrupa'nın göbeğinde Berlin'e bir saat mesafede Lers kasabasındaki kültür kozmoz mekanına bir festivale davet edildik. Vicdani reçi Mehmet Tarhan'la ilgili yaptığımız Mehmet Barış'ı seviyor adlı gösteriyle. Aslında savaş kaçtı bu e, işimizle çağrılmış olmamız bize bir... ...ipucu vermeliydi bu festivalle evet. ilgili ama... E, ...biz nelerle karşılaşacağımızdan... ...habersizdik açıkçası. Bugüne kadar pek çok dans festivaline katıldık. Genellikle dans festivalleri... ...gündüzleri atölyelerinin yapılıp... ...deneyimlerin paylaşıldığı... ...geceleri ise gösterilerin yapıldığı... E, ...seyredildiği buluşmalardır. Ama bu festival gittiğimiz festivaller içerisinde... ...bizi en etkileyen festival oldu. Bunun sebebi ise... ...sadece katılımcıları değil... Ee, ...bu festivalin nerede ve nasıl yapıldığıydı ve nasıl yaşandığıydı. Ee, Kültür Kozmoz adındaki bu açık alan Ruslardan kalma işgal edilmiş bir hava üssüydü. Kamufle uçak hangarların her birinin bir sahneye bir gösteri mekanına dönüştüğü... ...devasa bir alandan bahsediyorum. Bir hava üstünün bir festival alanına dönüşmüş halini görmek açıkçası benim evet. için yani hepimiz Mutluşemdi. için çok heyecan evet. vericiydi. Evet. Ve çok devasa bir alan düşünebilirsiniz. Bayağı uçakların inip kalktığı bir büyüklükte Eskiden bir alan. Eskiden inip kalktığı. Eskiden artık. Evet. Yapılan evet. gösterilerden bahsetmeden önce size biraz daha aklınızda canlandırabilmeniz için günün nasıl yaşadığı, yaşandığından bahsetmek istiyorum. Çünkü her an bir gösteriye dönüştü bizim için. Ee, öncelikle bu festival kalacak yeri olmadığından karavanlarla veya çadırlarla gelinen bir festivaldi. Ee, hiçbir festivalde karşılaşmadığımız bir şey vardı. Bir yaş sınırı yoktu. Ee, her yerde oynayan çocuklar her, her yaştan. E, büyük anneler, dedeler, büyük babalar yani evet. her yaşı e, hitap ediyordu. Ee, Kollektif bir mantıkla işleyen bu festivalde 600 kadar e, gönüllü işlerin yolunda gitmesi için her yerdeydi. Bir yere bir araçla gitmek gerekirse diye içmemeye gönüllü olan şoförlerden günlük gıdamızı almak için festival alanındakilere yemek yapmaya gönüllü olan slow food hareketinden aşçılara kadar. Ki e, slow food hareketini destekleyenler üretilen ürünün nereden geldiğinden e, besin değerini kaybetmeden taze yemenize kadar bir, bir sürü şeyi önemsiyorlar ve aşçılar önümüzde yapıyorlardı bu saatlerce. yemekleri. Ve yani çok... çok büyük bir sakinlik ve huzurlu. <gülüyor> evet çok büyük bir lükstü bununla karşılaşmak benim için. Ee, yemekler hep birlikte yeniliyordu ama sabah öğlen akşam gibi bir yemek yeme saati yoktu. Ne zaman acıkırsanız aç kalmama garantiniz vardı. Tabii ki herkes kendini bulaşını yıkıyordu. Ee, geceleri açık ve soğuk bir alanda olduğumuz için gösteri mekanları dışında çünkü dışarıda geçiriyorduk zamanımızı. Geceleri büyük ateşler yakılıyordu. ...herkesin başında hem ısındığı hem de canlı müzik dinleyip gökyüzüne baktığı. Bir belki. şekilde tasarımlar yapılmış ateşler, dönen çemberler. Ve tabii ki bu gün boyunca bu odunların yakılabilmesi için odun kıran gönüllüler vardı mesela. Geceleri bu koca savaş üstünde tabii ki devasa ışıklarla falan aydınlanmıyordu bu üst... Gösteri alanının dışındaki bütün yollarda sadece işte ufak meşaleler ya da insanlar fenerleriyle aydınlatıyordu yolları. Hiçbir şey şaşalı bir şekilde yaşanmıyordu. Biraz gözü karanlığa alışabilen insanların bir arada olduğu bir festivaldi. Ama buna karşılık yaratıcılık ve bundan alınan keyif yüzlerden, gözlerden, evet. tebessümlerden akıyordu. Herkes aslında keyif aldığı şeyi. Evet, işte festival boyunca hep böyle zaman bizim zamanımız, zamanımız Hı -hı. yaşıyoruz gibi bir his vardı. E, herkes yapacağı şeyi biliyordu demek yanlış olur. Zaten yapabildiği şeyi seçmiş ve onu da yapıyor durumdaydı. Dünyanın değişik yerlerinden gelen 30 ayrı grubun 71 tane etkinliği oldu bu dolu dolu geçen 3 gün süresince. Etkinlikler öğlen 12'den başlayıp gece yarılarına kadar sürüyordu. Bir, öyle bir zaman ayarlanmıştı ki herkes her gösteriyi seyretme şansını yakalayabiliyordu. Daha önceki festivallerde hiç yaşamadığımız bir şey. Festivali seyretmeye gelenler, gönüllüler ve katılımcılar dahil olarak. Festival dansçılardan, oyunculardan, akrobatlardan, müzisyenlerden ve sirk gruplarından oluşuyordu. Birbirinden çok farklı işler seyrettik. Evet. Festivallerin iş, işlerinin hepsi hangarlarda değildi. Evet, Kuyrukta dışarıda, beklerken açık alanda. Cebasa şey... heykellerle yapılan. <gülüyor> Ve oyun alanları şey festivallerin birçok oyuncaklar koymuşlardı ama büyük oyuncaklar bunlarla oynayabiliyordunuz bir yandan. Ya da evet. seyirci geciken gösteriyi kendi içinde oyunlar yaratarak kendisi bir gösteri oluşturuyordu evet. aslında. Çok. Keyif aldığımız bir süreç geçirdik ve hayatımızda hiç bu kadar savaş karşıtına birden aynı anda gösteri yapmamıştık. Şöyle de bir ekleme yapalım aslında. İki yılda bir yapılıyor bu festival. Bir senesi Haziran-Temmuz ayında Fusion Festivali altında bir tekno festivali düzenliyorlar ki bu çok büyük bir festival. Yaklaşık 70 bin katılımcısı oluyor. Bu tiyatro festivalini de iki yılda bir yapıyorlar ve yaklaşık 6 bin e, ...katılımcı vardı bu sene... ...her sene de katlanarak artıyormuş... ...bize de öyle dediler... E, ...festivalin bir sonrası... ...bir sonraki festival 2013'te olacak... ...bizi dinleyenlere şiddetli tavsiye ediyoruz... Evet. ...eğer ilginizi çekerse... ...bir web sitesi verelim... E, ...www.attention-festival.de Evet... ...bu festivalden büyük bir motivasyonla... ...İstanbul'a evet. döndük... ...bu heyecanımızın etkisi haftalarca sürdü... ...hala da var... <gülüyor> evet. Sonra sen ne yaptın? Ben daha sonra Freiburg'a gittim. Freiburg Almanya'nın güneyinde İsviçre Fransa ve Almanya'nın birleştiği noktada küçük bir Oraya Almanya'sı. davet edilmiştin bir evet. iş yapmak için. Devlet tiyatrosu tarafından davet edildim. Ve de şöyle bir şey hayal edelim. İstanbul'un nasıl Tarlabaşı mahallesi var? Freiburg'un da bir Hasla adında bir mahallesi var. Bu mahallede genelde göçmenler yaşıyor ve de ee, ...oradaki insanların tehlikeli dedik, dediği türde bir mahalle bu Haslah Mahallesi. Ve devlet tiyatrosunun amacı bu mahallede bir e, tiyatro açarak mahalleliyle farklı bir iletişim e, yolu bulmak. Ama tiyatro... Bu söylediklerin Almanya'da nasıl oluyor? Baya canlandıramıyorum kafamda. Aslında tiyatro <gülüyor> mekanı diye düşünmeyelim. Burası bir ev, büyük aslında eski bir bar. Hı hı. Bu barı bir eve dönüştürmüşler. ...ve e, her ay buraya bir sanatçı davet ediyorlar... ...bir ay o sanatçıyı orada konaklatıp... ...hem yeni işli, işi için... ...ona imkan sağlıyorlar... Hı hı. ...hem de e, bir şekilde... ...mahalleliyle bir... E, ...onların gelip gitmesini sağlıyorlar... ...çünkü sen camları açtığında da otomatikman... ...senin prova yaparken mahalleli hey, oradan geçerken... ...görebiliyor, yürüyor. gelen gidenin oluyor... ...vesaire vesaire... ...ben e, bu mekanda hem... ...kaldım hem de burada bir gösteri hazırladım... ...fakat... Ee... Bu sefer gene ev gibi yaşadığın yer Beyrut'tan farklı olarak gene salonun banyon, evet. mutfağın, yatak odası olan Bir yerden bahsediyoruz bir yer, evet. Aslında ilk 15 gün ben burada baya bir depresyona girdim <gülüyor> Çünkü o kadar renkli Bir dünyadan bu Beyrut Bu arada Ermenistan'a gittik İşte bu festivalden öyle bir yere düştüm ki Baya e, hapsedilmiş Gibiydim Ve hemen e, çıplak ayaklar moduna e, Girmeye karar verip büyük ev Abluk Adayı e, Çağırdım Hı -hı. ve hem afrodismanla hem de canavarla orada yaklaşık 10 gün beraber yaşadık. Hı hı. Şöyle bir şey yaptık aslında. Hem onların parçalarını farklı yerlerde konserler vererek hiç dinlememiş olanlar için işliyor mu işlemiyor mu? Hı. Sözler anlaşılması da müzikler gerçekten insanları tutuyor mu tutmuyor mu? Bunu deneyimlemiş olduk. ...tuttu <gülüyor> BGF Avrupa'da... Ee, ...bir yandan da beraber işi ürettik... Ee, ...ve de işin as, ismi savrulmak oldu... ...fakat ben şimdi e, olsa işin ismini plastik koyardım... ...çünkü dediğim gibi o kadar farklı renkli dünyalardan oraya gittim ki... ...oradaki dünya bana aslında çok plastik geldi... ...onların o haslah mahallesini tehlikeli görmeleri ve o tehlikenin paranoyaları beni bir şekilde işi üretirken bu paranoya üstüne götürdü Hı. ve gösteriyi de işte e, mi biraz depresif oldu yani işte biraz depresif <gülüyor> oldu evet ama o depresiflik bende değildi depresifli onların yüzlerine biraz vurdum Hı. diyebiliriz ee, ve de bir ay Freiburg'da kaldım ee, ve de keyifli bir zaman ben geçirdim ben gösteriyi seyretmeye gelemedim ama gelenlerin hepsi çok heyecanlı döndüler evet çok güzel misafirlerim oldu orada Hı. <gülüyor> bu kadar mı anlatacaklarım? Bununla ilgili bir belki başka diğer blogdan da bahsetmek istersin. Abi bu bu... işli takip et Sen blogçu oldun çünkü. Blogçu. <gülüyor> Bunun da aslında bir blogunu <gülüyor> yaptım. Evet. kimoguncesi.thunder.com eğer, eğer oradaki deneyimleri de okumak isterseniz bu web sitesinden bakabilirsiniz. Evet anlatacak başka bir sürü hikaye olabilir ama evet. yavaş yavaş toplayalım istersen. Evet. Dün akşam bu hikayelerin üzerine konuşurken fark ettik ki gittiğimiz ve bu 6 ayda zaman geçirdiğimiz bütün mekanlar dönüşmüş, dönüşmüş ya da değişmiş mekanlar evet, ortak bir özellikleri var. Evet, mesela işte bu ...Ruslardan kalma savaş üstünün bir festival alanına dönüşmesi... ...ya da Haslah'taki o eski barın bir gösteri alanına dönüştürülmesi... Evet, ...İzmir, Bayındır'da boşaltılmış bir köyün tekrar başka bir hayatın kurgulandığı bir yaşam alanına dönüşmesi... ...ve nihayetinde bizim şu anda çalıştığımız Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nun eski bir ototamirhane olması... ...evet, hep dönüşen ve değişen mekanlarda olmuşuz? olmuşuz bu evet. son zamanlarda... Evet. ...güzel... Güzel. <gülüyor> Normalde programı yaparken içinde dans geçen bir söz Sözümüz var. bulunuyordu. Bu hafta tembellik ettiğimiz düşünülmesin sakına. Çünkü Emma Goldman'dan gelecek söz yine. Geçen hafta Hamburg'da başka bir festivaldeydik. Ve Rathaus Meydanı'nda toplanmış genç arkadaşlar çadırlarda kalıp bankaların etrafında bu sistemin değişmesi gerektiğini e, ...söylüyorlardı. Çadırların üzerinde e, dans edemediğim devrim... ...devrim değildir yazıyordu. Bu cümleyi de aslında ilk programımızda da... ...söylemiştik tekrar. Evet. E, o zaman istiyorsan... ...bu şimdi gelecek parçayı... E, ...sokağı ve hayatı dönüştürmeyi... ...değiştirmeyi... ...becerebilenlere, Becerebilenlere e, çalalım. çalalım. Parça gene... E, ...bir gösterimizden... E, ...Frybrook'taki... ...gösterimizde Büyük ve Abluka'da... E, çalıyordu aynı zamanda. Şimdi de o gösteriden SM58'i çalalım. Ee, ve de e, parça çalarken hayal etmeniz için e, ben biraz anlatayım. Hı hı. Ee, Ayrını görün. Bu bölümde bir adam ceketinin cebinde ceketinin birçok cebinde e, mektup zarfları var ve mektup zarflarının üstünde e, kelimeler yazıyor tek tek. E, bu kelimeler e, şöyle bir cümleden tüm bu yalnız insanlar nereden geliyorlar ve tüm bu yalnız insanlar nereye aitler ve parça hızlandıkça mektup zarfları yavaş yavaş bütün odaya e, atılıyor ve daha sonra bir e, koreografi başlıyor ve bir yerden sonra da yere dağılmış bütün bu e, kelimelerin yazıldığı zarflar e, tavanda olan tele tek tek takılıyor ve bütün bu kelimeler havaya asılıyor. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere.